Şen umman anlatıyor. Freud'a göre hayatla baş etme yollarımız. Sigmund Freud psikanalistler için öncelikle bir öğretmendir, süpervizördür. Benim için de öyle. Ama aslında Freud çok daha fazlasıdır da. Freud diye diye podcast serisi için kayda aldığım bu kısa konuşmada ondan öğrendiğim metopsikolojik kavramları, zihin kuramını, klinik örnekleri zihnimin en prestijli locasına yerleştirdim. 74 yaşına gelmiş bilge bir adamın hayat hakkında neler söylediğine kulak verdim. Şimdi sizlere bir kısmını aktaracağım. Yıl 1930, Freud 3 yıl öncesinin sonbaharında Bir Yanılsamanın Geleceği isimli kitabını tamamlamış. Sonraki 2 yıl boyunca hastalığının da etkisiyle pek az üretebilmiş. Ama biriktirmeye devam etmiş olmalı ki 1929'un yaz başında yeni bir kitap yazmaya başlamış ve çok kısa bir sürede Temmuz sonunda ilk müsvedde ortaya çıkmış. Kasım ayında ise basılmak üzere yayıncısına göndermiş bile. Kültürdeki huzursuzluk olarak tercüme edebileceğimiz ülkemizde yaygın olarak Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları adıyla tanınan kitaptan söz ediyorum. 28 Temmuz 1929'da Lou, Andreas Salome'ye yazdığı mektupta Freud, kitap hakkında şunları söylemiş. Sevgili Lou, şu bildik keskin zeka ve sezginizle size uzun zamandır niçin cevap yazmadığımı tahmin etmişsinizdir. Anna bir şeyler yazdığımı size bildirmişti. Ve işte bugün burada kütüphaneden yoksun bir halde son cümleyi yazıp çalışmayı bitirdim. Kültürü, suçluluk duygusunu, mutluluk ve benzeri üst düzey duyguları ele alıyor bu çalışma. Arkalarında her zaman herhangi bir itkinin olduğu eski çalışmalarım ile karşılaştırınca bana fazlasıyla lüzumsuz görünüyor. İyi ama ne yapabilirdim ki? İnsan bütün gün pipo içip iskambil oynayamaz ki. Yürüyüşler için de eski dayanıklılığım kalmadı. Okunabilecek şeylerin çoğu artık beni pek ilgilendirmiyor. Yazdım ve yazarken vakit çok rahat geçti. En kaba gerçekleri bu çalışma sırasında keşfettim. Freud'un keşfettiği kaba gerçekleri merak edenler kitabı okuyabilir. Ben ikinci bölümden alıntı yapıyorum. Şöyle diyor. Elimizde olan hayat bu haliyle bizler için çok zordur. Çok fazla acı, hayal kırıklığı ve imkansız görevler getirir beraberinde. Bunlara dayanmak için yatıştırıcılardan... Geçici çarelerden vazgeçemeyiz. Belki böyle üç önlem sayabiliriz. Sefaletimizi ya da zavallılığımızı hafifletmemize neden olan güçlü dikkat dağıtıcılar. Bu sefaleti, ızdırabı azaltan ikame tatminler ve bizi ona karşı duyarsız kılan keyif verici maddeler. Bu tür bir önlem kaçınılmazdır. Dikkat dağıtma ya da oyalanmaya örnek olarak bilimsel etkinlik verilebilir. Sanat tarafından sunulan ikame doyumlar gerçekliğin aksine birer yanılsamadır. Ancak düşlemin zihinsel yaşamda üstlendiği rol sayesinde yine de ruhsal olarak daha az etkili değildirler. Sarıç edici maddeler vücudumuza etkiler ve kimyasını değiştirir. Dinin bu dizideki yerinin nerede olduğunu görmek basit bir mesele değil. Daha geriden başlamalıyız. Daha geriye gitmek bu podcast'in süresini dikkate alırsak, içinde kaybolacağımız bir yola girmek gibi olacak. Bu nedenle burada durup Freud'un bu kısa paragrafta söyledikleri üzerine düşünelim. Hayatın bize sunduğu ızdırap ya da sefalet karşısında kaçınılmaz olarak kullanıldığını söylediği bu üç önlemden hangilerini kendisi kullanmış acaba? Ve tabii herkes hayatına bakıp kendi kullandığı araçlarla tanışabilir. Freud güçlü dikkat dağıtıcılardan ya da muazzam oyalanmalardan Bilimi kullanmış gibi duruyor uzunca bir süre. Kendisinin Lou Andres saloméye yazdığı mektupta dediği gibi, önceki çalışmaların arkasındaki itki bu olsa gerek. Hayat karşısındaki sefaletimizle, zavallılığımızla başa çıkmak için psikanalizi icat etmekten daha büyük bir dikkat dağıtıcı ya da daha muazzam bir oyalanma olabilir miydi? Zaman zaman da sefalete karşı duyarsız kılan, keyif verici maddelere de başvurmuş olduğu Sır değil. Ancak ve ancak psikanaliz sayesinde yaşamının son yıllarına geldiğinde bu ızdırap ya da sefaletle başa çıkmak için kullandığı araçları fark edip bu kitabı yazmış olabilir. Kitapta bu bölümün, ikinci bölümün kalanını mutluluğa ayırır. Ne de olsa söze edilen baş etme yöntemleri acıyı azaltmak ve mutlu olmak için değil midir? Freud sonraki sayfalarda insan hayatının amaç ve hedefinin ne olduğu sorusunun defalarca sorulduğunu anlatır. Bu sorunun doyurucu bir cevabı olmadığını söyler. Hayatın bir amacı olduğu fikrinin ancak din sistemiyle birlikte mümkün olacağını belirttikten sonra daha iddiasız bulduğu bir soru ortaya atar. Şöyle yazar. İnsanların davranışlarıyla bize hayatların amacı diyeli neleri gösterdikleri Hayattan neler talep ettikleri, hayatın içinde nelere ulaşmak istedikleri biçiminde daha iddiasız bir soruya yöneleceğiz. Bu soruya yanıt verirken yanılmak hemen hemen imkansızdır. İnsanlar mutluluğun peşindedirler. Mutlu olmak ve öylece de kalmak isterler. Biri pozitif, diğeri ise negatif olmak üzere iki yüzü olan bir çabadır bu. Bir yandan acının ve hassızlığın olmamasını isterler. Bu, bu negatif yüzdür. Diğer yandansa yoğun haz duyguları yaşamak isterler. Bu da pozitif yüz. Görüldüğü gibi hayatın amacına karar veren haz ilkesinin programıdır. Bu ilke, haz ilkesi ruhsal aygıtın çalışmasını başlangıçtan itibaren hakimiyeti altında tutar. Amaca hizmet etme özelliğinden kimsenin şüphesi yoktur. Ama gel gelelim haz ilkesinin programı tüm dünya ile kavgalıdır. Makrokozmosla da mikrokozmosla da. Bu kesinlikle uygulanamaz bir programdır. Bir kişinin en kesin ve dar anlamda mutluluk dediği şey üst üste yığılmış ihtiyaçların birdenbire tatmin edilmesinden kaynaklanır ve doğası gereği ancak epizodik ve bir süre için geçerli bir fenomen olarak mümkündür. Haz ilkesinin özlemini çektiği her durumun sürüp gitmesi sadece ılımlı bir rahatlık ve huzur duygusu sağlar. Bizler ancak zıtlıktan doğan bir zevki Yoğun bir şekilde hissederiz. Sürekli bir durum ise bize pek az zevk verir. Freud'a göre acıyı ya da hassızlığı ortadan kaldırmak aradığımız mutluluğa kavuşmanın yolu değil. Her ne kadar haz ilkesine göre çalışan bir ruhsal yapımız olsa da madalyonun diğer yüzünde gerçeklik ilkesi var. Belki de hayatın bize getirdiği en zor görev bu hassızlıkla acıyla mutluluk arasında salınmayı başarabilmek. Hem hayatın bize getirdiği sefaleti kabul etmek, hem bu sefaletle başa çıkmak için kaçınılmaz olan araçları ara sıra kullanmak, hem de bütün bunların farkında olmak. Belki o zaman zıttıktan doğan zevki ara sıra hissedip mutlu bir hayat yaşadım diyebiliriz. Sözlerimi Sigmund Freud'un cümlesiyle bitiriyorum. Hayat tüm zorluklarıyla, acılarıyla katlanılması gereken görevlerle Pek de iyi bir şey değildir ama elimizde başka bir şey de yoktur.